Kudsi bir tarihçe. Kur'an-ı Hakim'in mühim bir sırr-i icazisinin zuhur ettiği senenin tarihi yine lafz Kur'an'dadır. Şöyle ki, Kur'an kelimesi ebceh hesabıyla 351'dir. İçinde iki elif var. Mahfi elif, elfun okunsa bin manasındaki elfundur. Haşiye, ilm-i sarf kaidesince feilun feilun okunur. ketifun katfun okunması gibi. Buna binaen elifun elfun okunur. O halde 1351 olur. Demek 1351 senesine sene-i Kur'an yetabir edilebilir. Çünkü lafız-ı Kur'an'daki tevafukatın sırrı acibi Kur'an'ın tefsiri olan Risale'l-Evzalar'ında o sene göründü. Ve Kur'an'daki lafz-ı Celal'in diyecek sakarane sırrı tevafuku aynı sene de tezahür etti. ve bir nakş ircaziyi gösterecek bir Kur'an'ın yeni bir tarzda yazılması aynı senede oluyor. Ve Hatt ı Kur'an'ın teddirine karşı Kur'an şakirtlerinin bütün kuvvetleriyle hatt-ı Kur'an'i muhafızaya çalışması aynı senededir. Ve Kur'an'ın mühim ezvâk-ı ircaziyesi aynı senede tezahür ediyor. Hem aynı senede Kur'an ile çok münasebetler hadisat olmuş ve olacak gibi. Altıncı fesali olan... altıncı kısmı zeyli, eskili hiskte. İstikbalda gelecek nefret ve takdirden sakınmak için şu mahrem zeyli yazılmıştır. Yani tuh o asrın gayretsiz adamlarına denildiği zaman yüzümüze tükürükleri gelmemek için veyahut silmek için yazılmıştır. Avrupa'nın perver maskesi altında vahşi reislerinin sağır kulakları çınlasın. Ve bu vicdansız gaddarları bize musallat eden o insafsız zalimlerin görmeyen gözlerine sokulsun. Ve bu asırda yüz bin cihette yaşasın cehennem dedirten mimsiz medeniyetperestlerin başlarına vurulmak için yazılmış bir arz-ı haldir. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ O bize yollarımızı doğru gösterdiği halde bize ne oluyor ki Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız ezalara sabredeceğiz. Tevekkül etmek isteyenler Allah'a güvensinler. Bu yakınlarda ehli ilhabın perde altında tecavüzleri gayet çirkin bir suret aldığından çok biçare ehli imanı ettikleri zalimane ve dinsizcesine tecavüz nevkinden bana hususi ve gayri resmi Kendim tamir ettiğim bir mabedimde, hususu bir iki kardeşimle hususi ibadetimde, gizli ezan ve kâhmetimize müdahale edildi. Niçin Arapça kâhmet ediyorsunuz ve gizli ezan okuyorsunuz denildi. da sabrım tükendi. Kabil-i hitap olmayan öyle vicdansız alçaklara değil, belki milletin mukadderatıyla, keyfi istibdatla oynayan Firavun Meşrik Komite'nin başlarına dedim ki, Ey ehli bida ve ilhat! Altı sualime cevap isterim. Birincisi, dünyada hükümet süren, hükmeden her kavmin, hatta insan etiyen yamyamların, hatta vahşi canavar bir çete reisinin bir usulü var. Bir düsturla hükmeder. Siz hangi usulle bu acip tecavuzu yapıyorsunuz? Kanununuzu ibraz ediniz. Yoksa bazı alçak memurların keyiflerini kanun mu kabul ediyorsunuz? Çünkü böyle hususi ibadatta kanun yapılmaz ve kanun olamaz. İkincisi, Mev'i Beşer'de hususan bu asr-i hürriyette ve bilhassa medeniyet dairesinde hemen umumiyetle hüküm ferma, hürriyeti vicdan bisturunu kırmak ve istihfaf etmek ve dolayısıyla Mev'i Beşer'i istihkar etmek ve itirazını içe saymak kadar cüretinizle hangi kuvvete dayanıyorsunuz? Hangi kuvvetiniz var ki siz kendinizi ladini ismi vermekle ne dine, ne dinsizliğe ilişmemeyi ilan ettiğiniz halde dinsizliği mutaassibane ve Kendine bir din ittihaz etmek tarzında dine ve ehli dine böyle tecavüz elbette saplı kalmayacak, sizden sorulacak. Ne cevap vereceksiniz? 20 hükümetin en küçüğünün itirazına karşı dayanamadığınız halde, nasıl 20 hükümetin birden itirazını hiçe sayar gibi hürriyet-i vicdaniyeyi cebri bir surette bozmaya çalışıyorsunuz? Üçüncüsü, mezheb-i ulviyetine ve safiyetine münafi bir surette, ''Vicdanını dünyaya satan bir kısım ulema-ı su'un yanlış tatvalarıyla benim gibi şafiî mezhep adamlara hangi usulle teklif ediyorsunuz? Bu meslekte milyonlar etbağı bulunan şafiî mezhebini kaldırıp bütün şafiileri hanefileştirdikten sonra bana zulüm suretinde cebrem teklif edese, sizin gibi dinsizlerin bir usulüdür denilebilir yoksa keyfi bir alçaklıktır. Öylelerin keyfine tabi değiliz ve tanımayız.'' 4.se İslamiyetle eskiden beri intizaç ve ittihad eden ciddi dindar ve dinine samimi hürmetkar Türklük milletine bütün bütün zıt bir surette franklık manasında Türkçülük namıyla tahrifdarane ve bid'at arane bir fetva ile Türkçe kamet ettiği benim gibi başka milletten olanlara teklif etmek hangi usulledir? Evet hakiki Türklere pek hakiki dostane ve o münasebet tar olduğum halde böyle sizin gibi kürenk meşreflerin Türkçülüğüyle hiçbir cihetle münasebetim yoktur. Nasıl bana teklif ediyorsunuz? Hangi kanunlar, eğer milyonlarla eferada bulunan ve binlerce seneden beri milliyetini ve lisanımı unutmayan ve Türklerin hakiki bir vatandaşı ve eskiden beri cihat arkadaşı olan Kürtlerin milliyetini kaldırıp onların dilini onlara unutturduktan sonra ''Belki bizim gibi ayrı unsurdan sayılanlara teklifiniz bir nevi usul-ü vahşiyane olur. Yoksa sırf keyfidir. Eşhasın keyfine tebaiyet edilmez ve etmeyiz.'' Beşincisi, bir hükümet kendi râiyetine ve râiyet kabul ettiği adamlara her bir kanunu tatbik etse de, rayet kabul etmediği adamlara kanununu tatbik edemez. Çünkü onlar diyebilirler ki, ''Madem biz râiyetimiz değiliz, siz de bizim hükümetimiz değilsiniz.''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 Hürriyetini serbedip hukuk medeniyeden ispat ederek muamele ettiniz. Bu da vatan evladıdır demediğimiz halde hangi usulle, hangi kanunla bir çare milletinize rızaları hilafına olarak tatbik ettiğiniz bu hürriyet-şiken usulünüzü benim gibi her cihetle size yabancı bir adama teklif ediyorsunuz. Madem harbi umumide ordu kumandallarının şehadetiyle vasıta olduğumuz çok fedakarlıkları Ve vatan uğrunda can siperane mücadeleleri cinayet saydınız. Ve bir çare milletin hüsnü ahlakını muhafaza ve saadet-i ve ufravizgelerinin teminine pek ciddi ve tesirli çalışmayı kıyamet saydınız. Ve manen menfaatsiz, zararlı, hatarlı, keyfi, küfrî frenk usulünü kendinde kabul etmeyen bir adama sekiz sene ceza verdiniz. Şimdi ceza yirmi sekiz sene oldu. Ceza bir olur. Katbikini kabul etmedin, cezayı çektirdiniz. İkinci bir cezayı cebren katbik etmek hangi usulledir? Altıncısı, madem sizlerle, itikatınızca ve bana edilen muameleye nazaran külli bir muhalefetimiz var, siz dininizi ve ahiretinizi dünyamız uğrunda teda ediyorsunuz, elbette ma tahmininizce bulunan muhalefet suhuyla, biz dahi hilafınıza olarak dünyamızı dinimiz uğrunda ve ahiretimize her vakit feda etmeye hazırız. Sizin zalimane ve bahşiyane hükmünüz altında bir iki sene zedilane geçecek hayatımızı kutsi bir şehadeti kazanmak için feda etmek bize ab-u kevser hükmüne geçer. Fakat Kur'an-ı Hakim'in feyzine ve işaratına istinaden sizi tıkretmek için size hati haber veriyorum ki beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız. Kahhar bir el ile cennetiniz ve mahbubunuz olan Dünyadan par deldiğin ebedi zulumağa çabuk atılacaksınız. Arkamdan pek çabuk sizin namrotlaşmış ve isteminiz gebertilecek yanını gönderilecek. Ben de huzur ilahide yakalarını tutacağım. Adalet ilahiyi onları esfel sahiline atmakla intikamımı alacağım. Ey din ve ahiretini dünyaya satan bedbahlar. Yaşamanızı isterseniz bana ilişmeyiniz. İlişseniz intikamımızı muzaaf bir surette sizden alınacağını biliniz. hitreiniz. Ben rahmet-i ilahiden ümit ederim ki mevkim hayatımdan ziyade dine hizmet edecek. Ve ölümün başınızda bomba gibi patlayıp başınızı dağıtacak. Cesaretiniz varsa ilişiniz, yapacağınız varsa göreceğiniz de var. Ben bütün tehdidatınıza karşı bütün kuvvetimle bu ayeti okuyorum. tezaın imana ve ka kısmınan Allah onlar öyle kimselerdir ki insanlar onlara düşman size karşı büyük bir kuvvet topladı onlardan korkun dedikleri zaman onların imanı ziyadeleşti ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir dediler